19. dinleyici destek özel yayını başlamış ve devam ediyor durumda. Açık Radyo'nun 27. yılındayız ve dinleyici destek özel yayının da 19.sü yapılıyor. Ben de bugün programı normal akışından biraz kısa tutarak biraz da dinleyicilerimizin desteğine neden ihtiyacımız olduğunu hatırlatarak tüm destekçilerimize teşekkür ederek geçirmeyi planlıyorum. İçerik olarak ise gündemimde işte birkaç yıldır dünya sanat gündeminde en merakla beklenen sanat etkinliği olan Venedik Biyeneli var. Uluslararası Sanat sergisiyle ee, geçtiğimiz yıl yapılması planlanıyordu ama pandemiden ötürü bu yılı Nisan ayına e, ertelendi. Dolayısıyla tam da Bugünlerde konuşuluyor. Ben de önümüzdeki hafta birebir e, bir haftadan uzun bir süreyi Venedik'te geçirdikten sonra oradaki izlenimlerimi orada gör, yerinde görerek tekrar sizinle paylaşmayı planlıyorum siz. Ama bu Venedik bienerinde olanları merak edenler, oradaki planlananları önceden öğrenmek isteyenler e, ya da benim gibi açılış dönemi ya da daha sonrasında gitme fırsatı bulabilecekler için bir e, program özeti niteliğinde olsun isterim. Şimdilik haftanın bu dönemin anlam ve önemine ithafen Dinleyici Destek özel yayını hakkında biraz e, bilgi vereyim. Öncelikle açık radyo Dinleyici Destek projesi nedir? Bu bir sürdürülebilirlik meselesi bu bir nevi yaşam biçimi açık radyo için ee, takipçilerin dinleyicilerin bildiğini umduğum üzere açık radyo için pek çok gönüllü çalışan var programların çoğu gönüllü olarak yapılıyor ee, daimi ekip hem teknik masadaki hem organizasyon programasyon planlamadaki daim ekiplere de çok teşekkür ederim. Ama onlar da çok büyük gönüllülük esaslarıyla profesyonel bir iş yapsalar da e, çok yoğun bir mesai ek olarak bunu ayırarak yapıyorlar. E, programların destekçileri, sponsorları olan bireyler, kurumlar, kuruluşlar var. Ve bu şekilde radyonun bağımsızlığı, sürdürülebilirliği... Çok sesliliği sağlanabiliyor. E, ayrıntılı bilgi açıkradio.com.tr adresinden alınabilir. Buraya bir telefon numarasını da ben de gündeme getirmek isterim. 0212 343 4040. Açık Radyo'yu desteklemek istiyorsanız ya da Açık e-mail de atabilirsiniz. E, görüşlerinizi de bildirebildiğiniz gibi destek vermeniz de mümkün. Program destekçisi olmak Mümkün her şeyden önce nasıl olunur diye soracak olursanız seçtiğiniz bir programa, bu benim şu anda size sunduğum, hazırladığım hariçten sanat programı olabileceği gibi başka ilgi alanınıza dair kültür sanat, ekoloji, politika, pek çok farklı alandan tabii ki programlar olabilir. Bunun bir saatine ya da birden fazla saatinе, birden fazla programa destek yani sponsorluk yapmanız mümkün. Taksitlendirmeniz mümkün. Kredi kartıyla ödemeniz mümkün. internet üzerinden, telefondan, banka havalisiyle yapmanız mümkün. Bunu günümüz teknolojileriyle kolaylaştırmak için Açık Radyo ekibi, ailesi elinden gelen her şeyi yapıyor. Programlar Yarım saatlik, benim 2016 yılından beri harçtan sanat programını yaptığım gibi yarım saatlik programlar olabiliyor ya da bir saatlik programlar olabiliyor. E, yarım saatlik programa en az 200, bir saatlik programa da en az 350 lira destek vermek mümkün. Ve programlar yayınlandığında destekçisinin adı ya da belki siz bu desteği birine hediye de etmek isteyebilirsiniz, ismini geçirmek istediğiniz kişinin bahsi, ona teşekkür programın başında ve sonunda yapılıyor. Ben de şimdiye kadar bu vesileyle hem Açık Radyo'nun diğer programlarına hem de hariciden sanat programına desteğini esirgemeyen, dinleyerek, destek projesine katılarak, destek projesine katılmaya teşvik ederek katkıda bulunan, ayrıca programlara katılan, konuşan, söyleşi yaptığım tüm sanatçılara, küratörlere... Sanat alanında çalışanlara, dinleyicilere herkese bu vesileyle teşekkürü borç bilirim. 6. yılını tamamlamış durumdayım programın. Pazar testleri 16.30'da İstanbul'da 95.0 FM'den internet üzerinden AçıkRadyo.com.tr'den ve akabinde pek çok mecrada iTunes, Spotify ve Radyo'nun kendi web sitesi gibi yerlerde kayıt arşivlerine podcast olarak erişilebilen bir e, program e, yapma fırsatı bana sağladığınız için. E, misyonumuz Ömer Madra, radyonun kurucusu, açık radyo bir açık radyo takımı adına ifade ettiği üzere misyonumuz, dünyanın en acil ve önemli siyasal, sosyal, etik ve estetik meselelerinde sürekli ilke ve değerlere bağlı yayın yaparak ortak yarar adına değişim yaratmak. Dinleyicilerimizden destek talebimiz elbette karşılıksız kalmaz. Bunda adımız gibi eminiz diyerek herkese sevgi, saygı ve selamlarını iletmiş oluyor. Benim de bir parçası olmaktan mutluluk duydum Açık Radyo takımı adına. Programlar Ömer Madra'nın da web sitesinde ve çeşitli programlarda vurguladığı üzere programcıların dinleyicilerin şüphesiz yıllar yılı büyük özveri ve enerjiyle sürdürdüğü kolektif bir gayreti bunu içselleştiren dinleyicilerin, destekçilerin 17 yıldır kesintisiz devam eden maddi desteği sayesinde 17 yıldır açık radyo ağırlıklı olarak Tamamen neredeyse dinleyici desteğiyle ayakta. Dolayısıyla tekrar buradan hatırlatmak istiyorum. Yarım saatlik bir programa asgari 200, bir saatlik pro bir programı 350 lirayla destek olabilirsiniz. Bu e, özellikle uluslararası görsel sanatlara odaklanmaya çalıştığım harçtan sanat programı olabilecek gibi ilginizi, dikkatinizi çeken, takip ettiğiniz başka programlar ya da bir programın birden fazla saati olması mümkün. Buradan hatırlatmış olalım. Neyi hedefliyoruz Açık Radyo'da? Özel değil, özgür. Tüm çıkar gruplarından bağımsız. Ortak çabamızın ürünü, kuruluşu, işleyişi. Yayınları açısından demokratik, temel hakları savunan, çok kültürlülüğü ele alan, müzik, sanat, haber, kişilik açısından benzersiz bir sese sahip, uluslararası kültür aleminin ayrılmaz bir parçası olmayı hedefleyen, ...kaliteli ve heyecan verici bir mecra almak, Benim de düsturum bu. Yapmaya çalıştığım şey bu. Sürçülisan ettiysek affala diyelim şimdilik. Bugünkü programın konusuna geliyorum... ...ve buradan da tekrar hatırlatmak istiyorum. Açık Radyo'nun 19. Dinleyici Destek özel yayını... ...hem daimi programcıların hem de pek çok konuk... ...gönüllü programcının özel yayınlarıyla... Bu pazara kadar 17 Nisan pazar günü de dahil olmak üzere tam 9 gün sürüyor. Programcılar özel konuklar, özel içerikler ve programlarla bir festivale, bir şenliğe dönüşüyor adeta. Ve de sizin de e, burada bir pay sahibi olmanız, destek vermeniz mümkün. Gelelim bugünün gündemine. Programı biraz kısa da tutmak gerektiği için hemen geçiyorum. Venedik beğenelim. Dünyanın en kadim görsel sanat etkinliklerinden biri, özellikle güncel sanat söz konusu olduğu zaman ilk akla gelen, en başta anılan, en büyük ölçeklisi, 59.sü düzenleniyor. Tarih boyunca savaşlar, dünya savaşları gibi büyük krizler haricinde hiç ertelenmemiş, hep iki yılda bir yapıla gelmiş bu Biennale geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle, Yine tarihe geçecek bir biçimde ertelendi ve 59. edisyonu 2021 yerine 2022 yına taşındı. Genelde önceki yıllarda Haziran sonra yavaş yavaş Mayıs aylarında başlamasına alıştığımız genel bu ertelemeden de kaynaklı olarak bu yıl Nisan ayına çekilmiş durumda. Resmi tarihleri 23 Nisan 27 Kasım olmakla beraber VIP ve profesyonel ön izlemeleri 20 Nisan'a kadar çekiliyor. Yani 20, 21, 22 Nisan. Hatta neredeyse 19 Nisan'dan başlayarak hem BNL hem BNL etrafında pek çok davet, performans, buluşma, toplantı, kitap tanıtımı, açılış, etkinlik, seminer gerçekleşecek. Tabii ki bunun merkezinde Venedik'teki bahçeler yani Jardini'yi ve eski askeri bölgeyi Arsenale'yi merkez alan iki merkezli Bienal sergileri yer alıyor. Ee, ana sergiyi yani uluslararası ülke pavyonlarından bağımsız olarak uluslararası bir seçkiden oluşan sergiyi e, bu yıl kadın bir küratör, kadın sanatçılara da yoğun bir şekilde yer vererek üstleniyor. E, Cecilia Alemani. Üstleniyor. Ee, ödül töreni ve resmi açılış 23 Nisan tarihinde yapılacak. Ee, 213 sanatçı 58 farklı ülkeden bu uluslararası serkiye davet edilmiş durumda. Bunların 180'i ilk kez Venedik Venedik, Venedik Venedik Uluslararası Serkiye davetli. Yepyeni isimler. 1433 yapıt ve obje 80 tanede sırf bu Venedik'in yeni üretilmiş eser karşımızda. Türkiye'de hangi isimler var diye soracak olursanız Arsenale'de e, Özlem Altın ve Giardini'de Giardini'nin genelde kitap ya da böyle dokumentasyonların da gösterildiği cam mekanlı hemen Giardini'nin giriş alanına yakın yer alan Sterling Pabilyon'daki özel projesiyle Müge Yılmaz var. İki tane Türkiye'den kadın sanatçı var. Zira Türkiye eee Green Arsenal'in bitişindeki Sala Darmi'deki e, pavyonunda da Füsun Onur Türkiye'yi temsil ediyor. Bunu da buradan hatırlatmış olalım. Bienal'in başlığı The Milk of Dreams. Leonora Carrington'un 2011 yılında kaybettiğimiz bu 20. yüzyıl sanatçısının bir kitabından başlığını alıyor. Sürrealist bir sanatçının bir e, sihirli bir dünya yarattığı, kitabından e, hayale yer verdiği e, bir kitabından yer alıyor. E, bu öyle bir dünya yaratıyor ki Leonora Carrington, The Milk of Dreams'te herkes değişebilir, transforme olabilir, e, başka bir şey olabilir ya da başka biri olabilir. Buna imkan olan, bunun mümkün olduğu bir dünya hayal ediyor. E, hayali Yolculuklar, metamorfoz, hem bedensel metamorfoz hem insanın tarifinin neredeyse değiştiği bir alan hayal ediyor. Zaten sormak istediği sorular içerisinde de küratörün insanın tarifi nasıl değişmektedir günümüzde, hayatı neler oluşturmaktadır? İnsan, bitki, hayvan, insan ve insan olmayan arasındaki farklılığı bugün ne tarif etmektedir? Gezegene karşı sorumluluklarımız nelerdir? Sadece gezegene karşı değil, diğer insanlara, diğer yaşam formlarına e, karşı sorumluluklarımız nelerdir? Ve hayat biz olmadan nasıl olurdu sorularını soruyor. Ve üç tane tematik alan üzerinden bir kurguluyor: Bedenin, Bedenlerin temsili ve metamorfozu, insanlar ve teknolojiler, bireyler ve teknolojiler arasındaki ilişkiler... Ve bedenlerle dünya, dünya gezegeni arasındaki bağ bağlantı. Farklı tarihi bölümler de ortaya koyuyor. Biraz artık bu büyük ölçekli bir eneli görerek bunu biraz daha derinleştirmek e, gerekiyor. E, Uluslararası pavyonlarda da bunun... Etrafında bu temaya cevap verecek nitelikte yine oluşturuyorlar. İlk kez bu Venedik Bienalinde Kamerun, Nabibya, Nepal, Oman ve Uganda'nın da pavyonlarıyla katıldıklarını görüyoruz ilk kez ve de Kazakistan, Kırgız ve Özbekistan'ın Cumhuriyeti'nin de kendilerine ait ayrı ayrı pavyonlarla ilk kez katıldıklarını, daha önce birlikte yaparken ayrı ayrı ilk kez katıldıklarını e, görüyoruz. Burada belki şimdi şu kadar kısa sürede vurgulamam gerekecek e, önemli unsurlardan bahsediyoruz. Biri şu olabilir, e, Singapur e, pavilyonu dikkat çekici. Zira önümüzdeki İstanbul BNL'nin küratörlerinden Utamete Baver yapıyor. Dolayısıyla her zaman küratörler pratiğini anlamak, İstanbul BNL'nin nasıl bir şey yapacağını anlamak bakımından da e, belirleyici olabilir diyelim. Şimdilik bunu e, gündeme getirelim. E, Türkiye kökenli bir isim olan e, Almanya'da yaşayan Ludwig Müzesi'nin e, küratörü Yılmaz Divior, e, İstanbul Bienallerinden çok aşina olduğumuz, birkaç kez İstanbul Bienallerine katılmış bir sanatçı olan Maria Ayhorn'un Almanya Pavilonundaki sergisinin küratörlüğünü üstleniyor. E, bunu belirtmek önemli. E, diğerlerini biraz artık bu pavyonları gezip görme haklarında daha çok bilgi edinme fırsatı bulduktan sonra anlatmam daha yerinde olur. Son olarak da kısacık Türkiye pavyonu hakkında da e, bilgi e, vermem iyi olur. E, dediğim gibi BNL'in VIP ön izleme tarihi yani profesyonel akreditasyon e, günleri 20-21-22 Nisan 23 Nisan 27 Kasım 2022 tarihlerinde BNL'ini gezmek mümkün. Türkiye'den uluslararası sergide Özlem Altın, Arsenale'deki çalışmalarıyla Müge yılmazsa yine Biennale'in e, küratörü Cecilia Alemani'nin davetiyle e, Jardini'deki Sterling pavilyonundaki yeni eser, yeni Biennale özel ürettikleri eserlerle katılıyorlar. Her ikisinin de katılımına Türkiye'den Saha Derneği'nin, Saha Çağdaş Sanatı Destekleme Girişimi'nin katkıları e, söz konusu. Saha aynı zamanda... Türkiye'nin Venedik Biennial'in hemen Arsenal'in içinde yarı daimi diyebileceğim. Zira 2014 ile 2034 yılları arasında 20 yıllık daim bir mekanda hem mimarlık sergilerine hem sanat sergilerine dolayısıyla her yıl bir sergiye katılması için Türkiye Pavyonu adını alması için katkı sağlayan destekçiler arasında da yer alıyor. Ve e, 2013 yılından bu yana Türkiye Pavyonu'ndaki sanatçıların kitabına Katalona yani ve yeni eser üretimine de destek veriyor. Hem prodüksiyon desteği hem yayın desteği sağlıyor. Bu yılda Füsun Onur'un yeni eser üretimine destek verirken aynı zamanda kapsamlı bir hem Türkçe hem İngilizce monografisi hazırlanıyor. Buna da desteği söz konusu sağının diğer farklı Kuruluşlar, ortaklıklarla beraber şüphesiz. Ee, buradan o anlamda duyuralım. Ee, Venedik, BNN'nin ön izleme günlerinde saha, Derneğinin Instagram sayfasına takip ederseniz çeşitli canlı yayınlar ben orada gerçekleştireceğim. Örneğin sanatçı Özlem Altın, Almanya'da Berlin'de yaşayan Türkiye kökenli bir sanatçı. Sonbaharda The Pill Geller'da İstanbul'da bir sergisi olacağını da buradan gündeme getirmiş olayım. Onunla 20 Nisan Çarşamba Arsenal'e de bir kısa bir canlı yayın. Sahanın Instagram sayfasından ertesi gün 21 Nisan Perşembe günü ise e, Müge Yılmaz ile Hollanda ile Türkiye arasında yaşayan e, ve uluslararası sergiye katılan Müge Yılmaz ile bir e, canlı yayın yine Saha Derneği'nin e, Instagram sayfasından hemen Sterling Pabilyon'dan Jardini'den gerçekleşerek bilgi getirmeye çalışacağım. Radyo içinde açık radyo içinde tabii ki özel şeyler yapacağım. E, bunu da burada gündeme getirmek e, istedim. Takip etmek isteyenlerin olabileceğini e, bildiğimiz için. Küsün Onur'un sergisinin adı Evvel Zaman içinde. Üç nokta. Küratörlüğünü BİGE'ye örer üstleniyor. ilk İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın koordinasyonunda yapılıyor. E de zaten İKSV'de çalışan bir direktör. Dışişleri Bakanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da katkılarıyla hayata geçiyor. Füsun Onur, Türkiye Faviyonu için ürettiği yeni sergisinde insanların yol açtığı ve gezegenin geleceğini tehdit eden insan odaklı yönetim anlayışına karşı birleşerek mücadele eden bir grup fareyle kedinin ölçüsü yüzünü anlatıyor. Metal telleri eğip bükerek yaptığı figürleri birlikte çözüm yolları arıyor, dans ediyor, müzik yapıyor, seyahat ediyor, aşık oluyor. Bazıları boşlukta asılı kalırken diğerleri pimpon topundan kafaları ve krapon kağıdından renkli kıyafetleriyle bir oyunun sahnelerini Canlandırıyor. Serginin tasarımı çok belirleyicidir ulus pavyollarında. Tasarımını Yelta Köm üstlenirken ayrıca bir aydınlatma tasarımı da var. Onu da Erinçtepe Taş'ın danışmanlığında yürütülüyor. Monografi ise Füsun Onur'un 50 yılı aşkın sanat üretimini hem kronolojik hem arşiv görüntüleriyle denilemesine yansıtma hedefleyen bir yayın, Muz Publishing ortaklığında bir görer ve Şaşma Zerin editörlüğünde ortaya konuyor. Şimdilik bütün bu bilgileri paylaştıktan sonra Venedik e, Bienniali'nin Türkiye Pavillon açılışının da halka açılışını 23 Nisan tabii ki bütün Venedik Bienniali ile ama açılışında da 21 e, Nisan'da Arsenal'deki Sala Darmid'de olacağını buradan vurgulayalım ve e, önümüzdeki programlarda tabii ki oraya gidip gördükten sonra sizinle daha ayrıntılı pek sanatçılarla söyleşiler, izlenimler hem ülke pavyonlarına hem uluslararası sergilerden çeşitli haberler, değerlendirmeler getireceğim. Şimdilik hoşçakalın. Ben programımızcınız Çelenk Bafra. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.